Emeğin gündemi Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri So come rights, come on and rally Then the last fight let us face the internet. Can you man günün programından daha merhaba ben Mustafa Eren bugünkü konumuz uzman sosyolog aynı zamanda son ders yöneticilerinden Özgür Aktükün kendileriyle son dersin yürüttüğü kendisinin koordinatörlüğünde yürüten bir gençlik araştırmasının sonuçlarını konuşacak Sevgili Özgür, dilersen önce Somder'den başlayalım. Daha sonra e, araştırmaya girelim. Somder nedir, ne zaman kuruldu, ne yapıyor ki ben de bir dönem üyelerinden birisiydim bir sosyal olarak. Evet, e, her şeyden önce uzun bir aradan sonra seninle yeniden konuşmak çok güzel. E, çok teşekkür ediyoruz ayrıca bizi davet ettiğimiz için de programa. Sosyoloji Mezunları Derneği 2000'li yılların sonunda 2007 yılında bir grup sosyolog tarafından kuruldu. Amacı da aslında hem sosyologların sorunlarını gündemleştirmek ve üretebildiği kadar bunlara çağrı üretmek için bir merkez haline gelmek hem de sosyolojinin bilgi üretimine katkı sunmak. Sosyolojik bilgiyi üreten insanların bu bildiği üretmek için bir çatı ihtiyaçları olduğunda onlara bir kurum olarak hani bu imkanı vermek. Kurulduğumuz günden beri söylediklerimizi ve kuruluş amacımıza uygun faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle çalışan yani sosyologların çalışan sosyologların sorunları, özlük hakları, sendikal mücadeleleriyle ilgili birçok çalışmamız var. Yine aynı zamanda daha genç akademisyen arkadaşlarımızın yürüttüğü akademik çalışmaları desteklemeye çalışıyoruz. Biz de aynı zamanda kendimiz de kurum olarak e, özellikle toplumdan yana, toplumda ezilenlerden yana e, bir takım araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunun ilkini biz 2011 yılında gerçekleştirdik ve sosyal e, yardımlar ve sosyal hizmetlerin hak e, niteliğinin nasıl algılandığı ile ilgili 2011 yılında bir araştırma yaptık. E, yine o araştırmanın koordinatörlerinden biriydim. E, ve o araştırmamız da yine böyle e, yayınlandı ve çokça tartışıldı. E, bunun yanında dediğim gibi bağımsız e, araştırmacılar için de çeşitli yayınlar çıkartıyoruz. E, örneğin daha e, hani bu raporumuzla eş e, zamanlı olarak birer gün arayla Artık bir hakemli akademik dergimiz var, ismi Auditorium, e, ilgilenenler için. Tüm sosyal bilim alanlarında e, yayınlar yapacak. Ve ilk e, sayımızın ana teması da krizdir. E, i̇deolojik kriz, dünyanın içinden geçtiği ideolojik kriz, ekolojik kriz, ekonomik kriz, siyasal krizlerle ilgili çok kıymetli hocalarımızın yazıları var. Ee, yine e, dönem dönem konferanslar yapıyoruz, uluslararası düzeyde konferanslar yapıyoruz. Ve yine özellikle e, sosyoloji öğrencilerinin eğitimlerinin niteliğinin artırılması için e, onların mesleki formasyonlarını güçlendirecek seminerler, kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Somder bu çalışmaları bunlar. Bu araştırmada Ekim ayında yine son çalışmaları tarafından projelendirildi ve yazıldı ve saha uygulaması yapıldı. E, Fark kurumlardan da destek aldık bu e, araştırmayı yaparken e, mali desteği prenderik ebat sütçilik Derneği sağladı. Saha desteğinde de Yeneylent Sosyal Araştırmalar Merkezi ile birlikte işbirliği yaptık e, ve özellikle ve özellikle 18-35 yaş arasındaki genç emekçi lüksum hem emek rejiminden Özellikle pandemi sonrasında öne çıkan bazı sektörleri zaten burada dikkatle incelemeye çalıştık. Hem emek rejiminde yaşanan değişiklikler bu gençleri nasıl etkiliyor? Hem bireysel yaşamlarında hem toplumsal yaşamlarında hem iş yaşamlarında ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Ve bu sorunların kaynağı olarak neyi görüyorlar? Bu araştırmanın amacı aslında buydu. Ve yaklaşık bir ay sürdü. Hem bir anket çalışması metodu uyguladık, 49 sorudan oluşan bir anketimiz vardı ve bu ankette 1067 kişiye ulaşıldı. Hem de ankette yetinmedik ve 12 tane odak grup oluşturduk ve bu odak gruplarda da biraz önce söylediğim o ana akım, ana fikri gençlerden bizzat dinlemek istedik. Sorunlar neler? Bu sorunların kaynağı neler? Bu sorunların değişmesiyle ilgili nasıl bir mekanizma öneriyorlar? Mevcut mekanizmalara katılmak konusunda görüşleri neler? Ee, özellikle tabii araştırmayla ilgili şunu da vurgulamak lazım. Ee, çünkü çok dikkat çekici bazı veriler çıktı ve bunun üzerinde de birçok tartışma e, yapıldı. Bundan da çok mutluyuz. Bu bir oy verme davranışını sorgulayan bir araştırma değildir. Siyasete bakışlarını ve mekanizmalara bakışlarını sorguladık. Ancak burada oy verme davranışı üzerinden sorgulamadık bunu. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor ki araştırmanın zaten hem sorularında hem de sonuçlarında bu rahatlıkla görülebilir. Evet. Araştırmanın özellikle öncelikle sorunları tespit etmek, gençler arasında sorunları tespit etmek de aslında da işte o çözüm önerileri ve mekanizmalara katılma Baktığını söylemiştin. Öne çıkan sorunlar neler? Şimdi şurada e, bizim yapmış olduğumuz araştırmada öne çıkan en önemli sorun e, bir güvencesizlik. Çok çok temel bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Ancak biz güvencesizliği de şöyle sorgulamadık. Güvencesizlik denince ilk akla genellikle hep bir sigorta kapsamında olup olmamak algılanıyor. Evet bunu sorguladık. Ama biz bunu daha geniş bir çerçeveden sorgulamayı tercih ettik. Çünkü e, hani e, maaş rejimleri de bir güvencesizlik kaynağı, e, işçinin iş yerinde çalışma saatleri de bir güvencesizlik kaynağı, bir işi kaç kişinin yaptığı da bir güvencesizlik kaynağı ya da e, işçinin o iş yerinde çalışırken hissettikleri de bir güvencesizlik kaynağı yani işvereniyle arasındaki ilişkinin e, hangi düzeyde ve düzlemde kurgulandığı da bir güvencesizlik kaynağı olabiliyor. Bunu bildiğimiz için de hep bu alanlarda yani sadece bir sigortaya e, sigortalarının ödenip ödenmediğiyle sınırlı kalmadık. O yüzden de orada çıkan tablo güvencesizliğin çok boyutlu olarak e, işçiye dayatılan bir gerçek olduğu ortaya çıktı. Yine. E, emek rejiminin e, gençlerin aleyhine çok katı bir biçimde dönüştürme, dönüştürüldüğü e, bizim açımızdan ortaya çıktı. Nedir bu? E, birinci kural şu haline gelmiş. Çok iş, az işçi. Ve bu üstelik bütün sektörler için e, sıradan rutin bir uygulama haline gelmiş. E, yine mesai saati uygulaması dediğimiz. Aslında iş kanunuyla garanti altına alınmış uygulamaların fiili olarak aslında uygulanmadığını gördük birçok sektörde. Farklı adlarla işçilerin çalıştırıldığını, günde 12 saate varan, 14 saate varan mesaileri olan e, işçilerle özellikle odak gruplarda bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ortalama mesainin günlük 8-10 saat, çok büyük bir çoğunluğu için de 10 saat olarak e, uygulandığı, ama e, yasada belirtilen fazla mesai olduğunda alması gereken hakların hiçbirinin de verilmediği ortaya çıktı. E, yine bazı sektörlerde özellikle işçilerin tanımlamasıyla e, odak gruplarda bu tanımlamayı bizzat kendileri yaptılar. Hani Bize mesaide ölmek yasak, dur, her şey durabilir ama iş duramaz. Mottosunun işçiye hiçbir şekilde unutturulmadığı ve bir başka durum daha ortaya çıktı ki sürekli bir psikolojik baskıya maruz kaldıkları. Sen gidebilirsin, istifa edebilirsin. Orada 10 yıl bile çalışsa işçi hani bir manevi tatmin dediğimiz, aidiyet duygusu dediğimiz, işe bağlanma dediğimiz süreçlere izin verilmediği, gidebilirsin, sen gidersin, bir saat sonra buraya masaya birini oturturum. Algısının sürekli ama sürekli işçiler için bir gerçek günlük hayatlarının içerisindeki en temel duygulardan bir tanesi haline geldiğini gördük. Ve son olarak da şeyi söyleyeyim gelir azlığı çok ciddi boyutlara erişmiş. Yani asgari ücret temel bir ücret politikası haline gelmiş. Burada da şunu gördük daha önceden daha e, tırnak içinde söylüyorum bunu. Daha niteliksiz emekliye tarif edebileceğimiz, daha doğrusu e, herhangi bir özel spesifik uzmanlık gerektirmeyen vasıfsız işçilik diye tanımlanan işçilikle vasıflı işçi arasındaki ayrımın ortadan kalktığı çok net. Yani e, bizim odak gruplarımızda hukukçular da vardı. Onlar da asgari ücret bandında çalışıyorlardı. Özellikle büyük e, firmalarda Lise mezunu market mağaza çalışanı da aynı ücretle çalışıyordu. Özel okul öğretmenlerinde örneğin şöyle bir şey de var. Yani asgari ücret bile alamayan öğretmenler var. Yani oradaki ücret rejiminin de tamamen ve tamamen işçinin aleyhine değiştiği çok net bir şekilde ortaya çıktı araştırmamızda. Peki bu sorunların e, varlığına karşı gençlerin ortaya koyduğu e, Tavır nedir? Bunu nasıl bezenlediniz? Ve buna karşı hangi tür mekanizmalar devreye giriyor? Orada teslimleriniz üzerine. Şimdi özellikle bu konuda şeyi sorguladık biz. Bireysel dayanışma örüntüleri neler? Aynı zamanda kolektif dayanışma örüntülerine nasıl bakıyorlar? Bunun da bir iş söz konusu olduğunda yani emek rejimi içerisinde bir sendikalaşma olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tür kolektif dayanışmalara karşı son derece mesafeliler orada da şunu gördük ki daha önce birçok sektörde bunu deneyimleyen işçiler vardı orada. Yani bir sendikaya üye olmuş kendi iş kolunda ya da zorunlu üye yapılmış. Bazı iş kollarında bazı sendikalarla iş kolu anlaşması olduğu için zorunlu üye olan işçi arkadaşlarımız vardı ee, inanılmaz derecede tepkililer. Ee, hatta rapora da eklediğimiz cümlelerden bir tanesi şu. Ee, bir kadın arkadaşımızın cümlesi bu. Ee, patronum da beni sömürüyor, sendikam da beni sömürüyor. Ee, çünkü e, özellikle bu son dönemde Türkiye'de e, çok gündeme gelen bu banko promosyonları gibi promosyonların ya da bazı eke döneklerin içlerin dahi haberi olmadan sendikalara aktarıldığı Sendika bürokrasilerinin hiçbir şekilde işçinin iş yerindeki sorunuyla ilgilenmediğini tam tersi işçiyle empati kurması ve onun haklarını savunması gerekirken işçiyi e, manipüle edip e, hani o biraz önce söylediğimiz duygusal baskı vardı ya duygusal şiddeti sendikalar üzerinden uyguladıkları bak işini kaybedersin. Buraya bir şey olmaz sürekli sendikalar okul tarafından da ifade edildiği ve bunun Peki, yanında aile dayanışmaları çok zayıf çünkü aileler de zaten çok yoksullaşmış durumda. Bu yeni konuya geçmeden bir şey sormak istiyorum. Bu sendikalarla ilgili mevzuda herhangi bir ayrım gözünüze çarptı mı? Yani şu sendika bu sendika gibi yoksa toptan genel sendikalar neyse? Toptan genel ne? bir sendikaya yönelik şey var. Bir de şu ortaya çıktı. Belki ilerleyen hani e, bulgularda bunu biraz daha tartışmamız gerekebilir. Daha doğrusu asıl yeri orası olabilir ama e, mevcut örgütlenme modeli e, çok kafalarına yatmıyor. Aslında eleştirinin temel kaynaklarından bir tanesi de bu. E, daha genç olanlar için ee, doğrudan doğruya bizim eski hani bizim kuşağımızın bildiği en azından o üyelik sistemiyle herhangi bir mekanizmanın parçası olmak çok anlamlı değil onlar için. Onlar daha esnek ee, çok da tarif edemiyorlar bunu anladığım kadarıyla hani bunu deneyimlememenin de verdiği bir şey olabilir belki deneyimlendiğinde bunun da bir formatı oluşacaktır. Daha gevşek yapılar tercih ediyorlar. Bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Yani hani e, orada siyasi partilerle ilgili e, parti derken hani herhangi bir parti değil. Genel anlamda aktör olarak siyasi partilerin e, bir parçası olmayı da bu şekilde e, bu, bu noktadan eleştiriyorlar. Yani neden gideyim? İşte bu, bu nedir ki? Yani şey gibi kayıt oluyorsun. İşte bir üyelik şeyi oluyor. Seni çağırıyor bir yere. Sen gidiyorsun ya yani bunu çok anlamlı bulmadıklarını ifade ediyorlar ama bunun henüz altı doldurulmuş değil bence. Çünkü biraz daha farklı deneyimler kazanılması bence gerekiyor o e, konuda. E, sendikalara da böyle yaklaşıyorlar. Evet. Peki e, olumlu diyebileceğimiz herhangi bir olguyla ya da bu işte sendikalara eleştiriyorlar ama... E, Alternatif de henüz ortaya çıkabilmiş değildir. Ee, olumlu olarak nitelilebileceğimiz bir takım nüvelere, durumlara e, rastladınız mı bu çalışma kapsamında? Şöyle söyleyeyim. Ee, bu söylediklerimden şu andan çıkmamalı. Örgütlenme karşıtı değiller. Hı hı. Örgütlü hareket etmenin birçok şeyi değiştireceğinin çok farkındalar ve bunu çok net ifade ediyorlar. Burada eleştirdikleri şey bir örgütlenmek değil, yani örgütlü hareket etmek değil, birileriyle birlikte bir hak arama mücadelesi değil. Modeli eleştiriyorlar sadece. Yani bu mevcut model o anlamda kapsayıcı gelmiyor onlara. Herkese içine alabilecek bir model gibi gelmiyor. Burada en olumlu olan şey kesinlikle sorunların kaynağı konusunda netler. Yani evet. e, ilginç bir şekilde muhafazakarlar bile net. Nedir yani peki? çalışmaya katılan, e, hani daha muhafazakar olduğunu ifade eden, evet. daha e, sağ tandanslı görüşler ifade edenler için bile şu an mevcuttaki sorunların kaynağı son derece net. Siyaset kurumu. Ee, bir yandan ben de araştırmanın sonuçlarına e, konuşmamızdan önce baktım. En önemli sorun ekonomi ardından adalet sonra eğitim diye çıkmış. Ee, evet. Ve sorulan gençlerin neyi ilk başta değiştirmek istersiniz? Denildiğinde ülkemi değiştiririm. Bir fırsat bulduğumda cevabı açık ara önde. Yani ondan evet, sonra gelen maalesef. cevaplar %15 oranındayken yaklaşık %30, yüzde %8'i ülkemi değiştiririm diyorlar. E, o yanıyla aslında bir tamamen karamsar bir e, durumlara karşı karşıyayız. Evet e, maalesef. Peki diğer sorunlara da kısmen değinsek. Yani siyaset kurumunu eleştirmişler aynı zamanda eğitim konusunda da e, en fazla eleştirilen üçüncü konu eğitim. Buna ilişkin görüşleri neler gençlerin? Buna ilişkin görüşleri şu özellikle Türkiye'de son dönemde tartışılan hani e, ki bizim de aslında tartıştığımız e, meselelerden bir tanesi. Diyakat, diyakatli atama, diplomaların yetersizliği, eğitimin niteliksizliği, kalitesizliği e, meselesi. Ama orada şöyle de bir duygusal tepki de veriyorlar. Diyor, e, söylenen şeylerden bir tanesi. Yani hani bu diploma sistemini biz yaratmadık ama bedelini bize ödettiriyorlar. Hani ben bir meslek sahibi olabilecek ya da bu kapasitede biri o eğitim sistemi tarafından baştan beri böyle değerlendirilip e, isteğime göre bir yere yönlendirilmedim. Ben mecburiyetten e, ya yani mühendisi de bunu söylüyor. tıp fakültesi öğrencisi de hukuk fakültesi öğrencisi de bunu söylüyor. Yani duygusal olarak isteğime göre değil, burayı bitirince iş bulursun baskısıyla ben okuyorum. Hiçbirisi şunu dolu dolu söyleyemedi. Yani ben burada olmaktan çok mutluyum, çok iyi, kaliteli bir eğitim alıyorum diyemedi. Ee, ve Ama burada da şunu çok haklı olarak tabii ifade ediyorlar. Yani hani bu boşluğu biz yaratmadık. Bu niteliksizliği de biz yaratmadık. Tam tersi bunun aslında bir tür tırnak içinde söyleyeyim, kurbanı biziz. Ama bizim diplomalarımız aldığımızda hiçbir işimize yaramıyor. Hemen hemen hepsi, özellikle öğrencilerin, bu çok ilginçti ve çok dikkat çekiciydi. Hani son sınıf öğrencilerinin hepsi bu yıl şöyle bir kaygıya kalmış. Diplomanın yanına hangi sertifikayı koyarsam iş sahibi olabilirim. Evet. Yani bu çok belirgin. Yani hukukçusu da aynı dertte ee, işte özellikle sosyal bilimciler için inanılmaz bir bu tabu. Yani bir tane de yetmiyor. Diyor ki önce şunu alacağım, sonra işte şu dip, e, sertifika kursuna yazılacağım. Peki bunların sürelerine bakıyorsunuz. Hani orada onları da sorduk e, görüşmeler sırasında. Ortalama bir üç yılda e, şey zaman harca, harcayacaklar. Hani diplomanın yanına ek sertifikalar koyarak mesleğini e, yapabilir. Çünkü Diyor ki ben bir iş başvurusunda bulunduğumda işsizler de bunu söyledi. Eğitimli işsizler de vardı içlerinde. İş başvurusuna gidiyorum. Deneyim istiyor. Ya da diplomamın yanında herhangi bir şeyim var mı bunu sorguluyor. Yani diplomam benim iş bulmam için yeterli bir belge değil. Evet çok sayıda diplomalı eğitim... olduğu için... Evet, eğitim konusundaki eleştirilerin başında bu geliyor. Yani hani, e, hani bu niteliksizliği biz yaratmadık ama bunun kurbanları biziz. E, ben şunu çok iyi biliyorum ki, birçok bunu söyledi. E, hani sınava girmek, yani bu sınavların nasıl yapıldığıyla ilgili çok netler. Ama o kadar Hı. diyor çaresiziz ki, mecburuz bu alanın içerisine girmeye, bunun içerisine girmeye. Birçok öğrenci Kesinlikle aslında o bölümü okumak istemediğini ama işte lisedeyken o sınava girecekleri dönemde iş bulma ailelerin ve özellikle <gülüyor> bu konuda okulların ve dershanelerde gittikleri kurslardaki rehberlik servislerinin sürekli kendilerine bunu aşıladığını. Yani iş bulamazsın, iş bulamazsın. Şunu tercih edersen garantili iş bulamazsın. Yani o çocuğun karakterine uygun mu bu? Hayatta onu mutlu edecek mi? Hani burada verilerden bir tanesini de göreceksin. Yaptığınız iş sizi mutlu ediyor mu? Evet, %50'den fazlası mutsuz. Aslında evet. kaynak burada. Mühendis olacak ama. Evet yani araştırmanın diğer olduk. sonuçlarından bir de %96'sından fazlası Türkiye'de insanların mutsuz olduğunu düşünüyor. Evet. Ve, e, yanlış hatırlamıyorsam %80'inden fazlası siyaset kurumunun bu sorunları çözemeyeceğini düşünüyor. Evet. Peki %90'dan fazlasının mutsuz olduğu düşünülen ve %80'dan fazlasının siyaset kurumunun bu sorunları çözemeyeceğini düşünen gençliğin herhangi bir şekilde ne yapılmaya dair bir cevabı var mı? Bunu da sorguladınız mı? Öncelikle şunu talep ediyorlar. Mevcut siyasetçilere karşı bir tepki aslında bu. Çünkü şöyle bir takım yorumlar yapıldı. Şimdi şu anda aktif olan tüm siyasi partilerdeki ön cephede olanlar neredeyse bu ülkenin 20 yıldır aynı siyasetlidir. Bu muhalefet içinde böyle işte şey içinde böyle, İktidar Partisi içinde böyle. Eğer 20 yıldır aynı insanlar aynı şeyi tartışıp bir şey değişmiyor ise değiştirme güçleri yoktur dediler. Buradaki en önemli hani beklenti öncelikle bu kadroların değişmesi. Gençlerle ilgili, kendileriyle ilgili mekanizmada da dediğim gibi biraz böyle o modeli eleştiriyorlar. Daha böyle esnek bir yapı olsa ortada e, hani onun bir parçası olabileceklerine dair net bir şeyleri var. E, hani birçok grupta bu söylendi yani hani, bunu biz değiştirmeliyiz. Hani Gençlerle ilgili bir takım vaatler var ama bunlar hani Siyaset dedeleri tarafından veriliyor diye tanımlıyorlar. Eğer gençlerle ilgili bir dertleri varsa niye orada genç yok? Orada öyle bir değişim yaşanır ise daha görünür genç siyasetçiler, genç siyasetçiler daha görünür olursa daha söz ve karar yetki devralacakları bir pozisyona geçerler ise bence bu tepkisellik azalır. Aslında araştırmaya dair söyleyemiz daha çok fazla e, konu var ama süremizin de sonuna geldik. E, son olarak bu araştırmaya dinleyicilerimiz nereden ulaşabilir? E, bir de e, siz bir dergi çıkardığınızı söylediniz. O dergiye nereden ulaşabilirler? Ve e, sosyoloji mezunu olup da çalışan, şu an sosyolog olarak e, kurumlarda görev alanlar son derece nasıl ulaşabilir? Bunları da söylesem. Evet, e, raporumuza Sosyoloji Mezunlar Derneği yani Son Derin internet sitesinden ulaşabilirler. E, doğrudan doğruya açık erişim nedir raporumuz? E, yine tüm sosyoloji mezunu arkadaşlarımız derneğimizin yine internet sitesinde e, bir iletişim e, bölümü oluşturduk. Oraya istedikleri şekilde e, hem sorunlarını an, an, anlatan e, mailler e, atabilirler bize hem de e, üyelik işlemleri de oradan yapılıyor artık. E, bunun yanında dergimiz Auditorium ismi Auditorium Eleştirel Sosyal Bilim Dergisi diye e, Google'a yazdıklarında sayfamız direkt olarak zaten dergimiz de e-dergi e, ve açık erişim tüm hem akademisyen olan hem bağımsız araştırmacı olan hem bu konulara ilgi duyan herkes dergimizde de kendi internet sitesinden rahatlıkla ulaşıp okuyabilirler, yazı gönderebilirler. Buna da açık bir dergi. Dediğim gibi bütün bu bilgiler Sosyoloji Mezunları Derneği son derin internet sitesinde zaten mevcut. Bize katıldığın için çok teşekkür ederiz sevgili Özgür. Ben çok teşekkür ederim. Bu çalışmalarımızın da devamını bekliyoruz diyelim. Biz de aynı zamanda çalışmalar oldukça buradan çalışmalara yer vereceğiz. Bir emeğin gündem programında görüşene kadar dinleyicilerimize hoşçakalın diyoruz.